Bismillahirrahmanirrahim. ve ve 2. Takva. İbnü Receb el-Hammali rahimehullah şöyle der: Takvanın aslı kişinin kendisiyle korktuğu şey arasına bir koruyucu koymasıdır. Kulun Rabbi için olan takvası ise kendisiyle ile Allahu Teala'nın gazabı ve cezası arasına engel koymasıdır. Bu engel ise Allahu Teala'ya itaat etmesi ve isyandan kaçınmasıdır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurur. Kul sakınması gerekli olanlardan sakınmak için sakınması gerekli olmayanları da terk edinceye kadar takva sahiplerinden olmaz. Diğer bir hadiste ise şöyle geçer. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Takva kişinin kulluk görevlerini yerine getirerek ve bunlara devam ederek elde edeceği bir derecedir. allah Teala şöyle buyurur. En insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki ona karşı gelmekten korunmuş olabilirsiniz. Ey iman edenler, sizden öncekiler oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umudur ki günahlardan <gülüyor> korunursunuz. Hem sizin için hem sizin için kıssaslı hayat vardır. Ey akıl sahipleri, Umudur ki korunursunuz. Bu ve buna benzer diğer ayetler takva derecesine ibadetler hükümleri yerine getirmek ve bunları sürdürmek ile ulaşılacağını belirtmektedir. Evet. Şimdi normalde takva kelime olarak ne demektir? Takva demek aslı takvanın vakadan geliyor. Öyle değil mi? Vaka, vikaye, koruma, korunma vesaire kelimelerinden geliyor. Onun için biz takva dediğimiz zaman takvadan kastedilen şey kişinin korunmasıdır. Kişinin neyden korunmasıdır peki takva? Takva kişinin Allah azze ve celle'nin gazabından ve azabından korunması demektir. Asıl takvanın manası budur. Tamam? Buradan yola çıkarak alimlerin çoğu yani cumhur ulema takvayı tanımlarken demişler ki takva emredileni yapmak, nehyedilenden de sakınmaktır. Bak bu takvanın tanımı değildir normalde. Takva kelimesinden bu anlaşılmaz. Ancak bununla takva olabileceği için takvayı bu şekilde tanımlamışlar. Normalde takva nedir? Korunmadır. Neden korunmadır? kişinin Allah Azze ve azabından korunmasıdır. Demişler peki kişi ne ile Allah Azze ve azabından korunabilir? Emredilenleri yapmak yani taatleri yerine getirmek ve nehy de kaçınmak ile yapabilir demişler. Ve takvanın tanımını bu şekilde yapmışlar. Müttaki olan insan Allah'ın emirlerini yerine getiren ve Allah'ın nehilerinden kaçınandır. Bir grup alim ise demişler ki bu zaten her Müslümanda bulunması gereken şeydir. Bu özel bir derece değildir yani. Takva biz Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman takva özel bir derecedir. Yani takvada olmak, takvalı insanda olması gereken bir takım vasıflar var ki mümin olduktan sonra çünkü müminler sınıf sınıf. Öyle değil mi? Sâbiqûn bil hayrat olanlar var. muhtasit olanlar var ayet-i kerimede gelen. Hani orta yollu olanlar var. Bir de nefislerine zulmedenler var. E demişler. Takva bunların üzerinde bir seviyedir demişler. Bunun için özel bir şey lazım. Ne lazım? Takva demek demişler kişinin ta ki haramdan ve Allah'ın nehy sakınmak için kendinde beis olmayan şeyleri bile şüpheden dolayı terk etmesidir demişler. Yani takva nedir? Çok üst bir mertebe. Kişi zaten emredilenleri yapacak, zaten nehy kaçınacak. Bu ayrı bir şey demişler. Bununla beraber bir de kişi şüpheli hiçbir şey olmasa bile sırf içinde sorun olan meselelere düşebilirim den dolayı şüpheli olan şeyleri ne yapacak? Şüpheli olan şeyleri terk edecek. Buna delil olarak da bir hadis-i şerif getirmişler İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu. Kişi, müttakilerden olamaz ta ki kendisinde sorun olmayan şeyleri sorun olanların korkusundan terk etmediği müddetçe. Yani normalde mesela hayatımızda hiçbir sorun olmayan birtakım meseleler var. İşte bunlar ama yaptığın zaman seni sorun olan şeylere düşürebilir. Örneğin ne gibi? Mesela örnek olarak söyleyebilirsek. Fazla uyku mesela. Şimdi fazla uykuda bir problem yok öyle mi? Lakin çok uyumak nefsi rahata, Nefsin rahatı da emredilenleri terk etmeye insanı sevk edebilir. Veya mesela çok yemek yemek. Bunda normalde bir beys yok. Yani çok yemek yemekte. Lakin çok yemek yemek insanın şehvetlerine düşkün olmaya. Çünkü çok yemenin, çok içmenin şehveti duyguları artırdığı sabit olan bir şey hem tıbben hem de tecrübeyle sabit olan bir şey. Bu insanın şehveti duygularını artırır. İnsanın şehevi duyguları arttığı zaman da haramları daha rahat işleyebilir. Yani normal şehvetini biraz daha terbiye etmiş, şehevi duygularını kontrol altına almış bir insanın haramla karşı karşıya kaldığında sürekli her istediğini yapmış, sürekli her istediğini yapmış. Yani nefsin isteklerine gem vurmamış bir insanın haramla karşılaştığında durumu hiçbir olur mu? Olmaz. Birincinin korunması daha ihtimallidir. Neden? Çünkü isteklerine gem vurmayı öğrenmiş. Ama ikincinin korunması zordur. Neden? Çünkü nefsini her istediğini yapmış o güne kadar. Onun önünde durması ne değildir? Mümkün değildir. Bundan dolayı demişler takva nedir? Bu hadisi de deli olarak da. Takva o yüce mertebe demişler. Çünkü takvanın yüce bir mertebe olduğunu nerede göreceğiz biz? İkinci dersimizde. Dersimizin ikinci kısmında göreceğiz. Yani takva insana ne kazandırır? Bunu gördüğümüz zaman gerçekten takvanın çok... Ee, önemli bir şey olduğunu, Müslüman'a çok getirilerinin olduğunu e, göreceğiz. Demişler bu getirilerin olabilmesi için işte özel bir şey lazım. Bu da şüpheli olan veyahut da hiçbir beis olmasa bile beis olan şeylere düşürür endişesiyle bunlardan kaçınmaktır demişler. Lakin bu hadise İmam Tirmizi Hasen'dir demiş. Yani şeyhin de kitapta e, nakletmiş olduğu. Bazı muhaddisler bu hadise ne demişler? Zayıftır demişler. Bu hadis değil, bu zayıftır e, demişler. Üçüncü bir tanım takvaya yapılmış. Üçüncü tanım nedir takva ile ilgili? Demişler ki takva yapma veya yapmamayla alakalı bir şey değildir. Takva sürekli insanın uyanık olma halidir. Takva sürekli insanın Allah'a giden yolda uyanık olma halidir. Nedir? Yani sürekli bir müslümanın ben Allah'a doğru seyrediyorum ve bu yolda birtakım afetler var. Beni Allah'tan alıkoyacak birtakım engeller var. Bu engellerden kurtulmam için ne yapmam lazım veya bu engellerden nasıl kaçabilirim diye. İnsanın bu duyguya ulaşması insanı takvası demektir. E herkes bu duyguya ulaşamaz. Yani bu çok Allah azze ve celle'nin büyük bir lütfu. Yani insanın sürekli bilinçli, sürekli şuurlu, kendini yolcu Asıl buranın asıl dar olmadığı, yani bizim yurdumuz değil, buranın sadece ekin ekilen bir yer olduğu, asıl yurda doğru yolculuk yaptığımız ve ayağımızın her an kayabileceği afetlerin ve bizim bilmediğimiz tuzak şeklinde afetlerin, yani şehevi birtakım şeylerin yolun üzerinde olduğunu ve kişinin bunlardan korunmak için sürekli tayakkuz ve uyanık halinde olması gerektiğini kişinin bilmesi, bu Allah'ın bir lütfu. Bunlar neyi delil getirmişler? Bunlar da Hz. Ömer ile Ubey ibn-i arasında geçen bir konuşmayı delil getirmişler. Ömer radiyallahu anh Ubey'e soruyor. Ubey ibn-i soruyor. Diyor ki, ''Met takva?'' ''Takva nedir ey Ubey?'' diyor. O da ona şey yapıyor. E, Takvayı tanımlarken diyor ki, ''Hel akhasda tariqen zâta şevkin?'' ''Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü Ömer?'' diyor. O da diyor, ''Evet yürüdüm.'' ''Peki ne yaptın?'' diyor. Dikenli yolda yürürken ne ettin? O da diyor ki, ''Teşemmertu ve hazzert.'' Ben diyor, paçalarımı sıvazladım ve sakındım. Yani dikenler bana batmasın diye, elbiseme hani yırtmasın diye paçalarımı şey yaptım. Ve sakındım diyor. diyor İşte takva budur diyor. Yani sürekli paçaların sıvanmış hazır bir vaziyette ve sürekli sakınarak yolda gitmek işte takva budur Ömer diyor. Şimdi dikkat ederseniz üç tane tanım da birbirinden çok farklı şey. Yani bir Müslümanın, şimdi takvanın getirilerini okuduğumuz zaman özellikle mücahit olan, veya davetçi olan veya İslam'a hizmet eden bir insanın takvadan kopuk olması mümkün olmayan bir şey. Bunu göreceğiz önce. Niye? Çünkü takva demek Allah'ın Müslümanla beraberliği demek. E ister mücahit olsun, ister davetçi olsun, ister hayır sahibi olsun, Allah'ın yardımına ihtiyacı olmayan, Allah'ın beraberliğine ihtiyacı olmayan bir varlık. Henüz gördünüz mü veya müşahede? Kendini Allah'tan müstağni gören kafirdir zaten. Yani bir insan eğer kendini Allah'tan müstağni görecek kadar kendine güveniyorsa, bu güveni insanın şeytan gibi kafir olduğunu gösterir. Yani bu kadar insanın kendine. Her insan Allah'a fakirdir. Allah'a ihtiyacı vardır. Bir insan mesela özellikle bir davetçi Allah'ın beraberliğine her gün suya, yemeğe olan ihtiyacı kadar ihtiyacı olduğunu hissetmiyorsa eğer bu insan zaten bütün afetlere kanmış ve daha yoldayken sapmış demektir. Yani şeytan onu daha yolun başındayken ne yapmış demektir? Daha yolun başındayken kandırmış demektir. Ha takva bu. Normalde biz bu tanımlara baktığımız zaman aslında bunların arasında bir ihtilaf yok. Niye? Çünkü müminin mertebeleri olduğu gibi her mertebenin de kendi içinde mertebesi vardır. Yani mesela örnek olarak söylüyorum. Mesela Müslümanlar dedik kaç kısımdır? Hayırda önce olanlar, genel olaraktan, muhtesit olanlar yani orta yollu olanlar, bir de nefislerine zulmedenler. Yani bazen günah işleyip sonra tövbeyle bunu istidrak edenler ama günahta ısrar etmeyenler dedik. Hayırda öncü olanların hepsi bir olabilir mi? Mesela Ömer de hayırda öncülerdendir. Ebu Bekir radıyallahu anhüm de hayırda öncülerdendir. Bir Ebu Bekir'in durumuyla bir Ömer'in durumu Allah ikisinden de razı olsun bir midir değildir. Bak ikisi de bir kategoriye giriyor. Hayırda öncü olanlar kategorisine giriyor. Ama Ebu Bekir hayırda öncülükte Ömer'den daha öndedir. Öyle değil mi? Ömer sayır sahabeden daha öndedir. Hayırda öncülük konusunda. Takva da aynen böyledir. Yani takvanın bir alt derecesi vardır, olmazsa olmaz derecesi vardır. Özellikle sahada cihad eden, sahada hizmet eden insanlarda olmazsa olmaz olan bir derecesi vardır. Bu en alt derecesidir. Bunun bir orta derecesi vardır. Kişinin şüpheli şeylerden de sakınmasıdır. Bunun bir en üst olan seviyesi vardır. O da ne dedi? Kişinin sürekli kulluk bilinciyle yaşamasıdır. Gecesiyle, gündüzüyle sürekli yani kendini bir yolda ve sürekli Allah'a giderken aman hata yapmayayım, aman Allah azze ve celle'nin gazabını çekmeyeyim vesaire diyerek kişinin ne yapmasıdır? Kişinin Allah azze ve giden yolda devam etmesidir. Şimdi bu işte anca neyle elde edilebilir? İşte o birinci tanımı, o en alt seviyenin meselesine geleceğiz. Hayır amellerini en fazla yapan insanlar takvası sürekli artan insanlardır. Çünkü takva bir hale gelip orada duran bir derece değildir. Yani bir takım nefsi terbiyelerle, bir takım ibadetlerin fazlalaştırılmasıyla Allah azze ve celle'ye daha fazla bir şeyler takdim etmekle seviyesi yükselecek olan bir şeydir. Seviyesi nasıl ki iman taatlerle yükseliyor, takva da aynı şekilde nedir? Taatlerle yükselir. Sonra yapılan bir takım günahlar insanın takvasına tekrardan ne yapar? Tekrardan takvasına zarar verir. Takva derece derece olsa da takvanın esası nedir? Emredilenleri yapmak, nehyedilenlerden de ne yapmaktır? Nehyedilenlerden de kaçınmaktır. Peki takvayı oluşturacak duygular hangileridir? Yani bir müslümanı takvalı yapacak hangi duygular insana takva yapar? Sadece korku. Yeterli midir? Değildir. Aynı zamanda ne lazımdır? Sevgi lazımdır. Aynı zamanda ne lazımdır? Aynı zamanda sevgiyle beraber rica ve umut lazımdır. Öyle mi? Rica ve umut lazımdır. Kişi anca böyle mutlaka olabilir. Yani bu üç tane duyguyu, Allah'a olan sevgisini, Allah'ın sürekli karşılıksız olarak kendine verdiği nimetleri tefekkür edip, bunların şükrünü eda edememesine rağmen Allah'ın bunları idame ettirmesini düşünerek, Allah'a karşı olan sevgisini arttırmasıdır, Artırmalıdır kul. Aynı zamanda kul sürekli Kur'an ayetleriyle, nebevi sözlerle Allah'ın yanındaki azabı düşünüp Allah'ın cehennemini ve cehennemindeki envai türlü azabı düşünüp Allah'a olan korkusunu artırmalıdır. Aynı zamanda kul Allah'ın rahmetini, Allah'ın rahmetinin genişliğini, Allah'ın rahmetinin ne kadar yaygın olduğunu düşünüp insan Allah'a karşı ricasını ve umudunu ne yapmalıdır? Umudunu artırmalıdır. Bu üçü bir araya gelirse ve kişi bunları kendinde geliştirebilirse o Allah'ın beraberliğini celbeden, Allah'ın yardımını celbeden, Allah'ın sevgisini, rızasını celbeden takva seviyesine ne yapabilir? Takva seviyesine ulaşabilir. Ve <gülüyor> takva yani bu zikretmiş olduğumuz takva azıktır. Yolda olan nedir? Yolda olan azıktır. Azıksız yola çıkılabilir mi? Azıksız yola çıkılamaz. Aynı şekilde nasıl ki normal dünyevi bir yolculukta azıksız mesela hac hacca gidecek olan bir adamı düşünün. Bu adamın yapacağı yolculukta temel şartlardan biri nedir? Yol azığıdır. Öyle değil mi? Adamın diyelim ki her türlü imkanı var ama yol azığı adam için yoksa hac onun üzerine ne değildir? Hac onun üzerine o anda farz değildir. Ta ki ne zamana kadar? Yolu azığını bulana kadar. Niye? Çünkü eğer azığını bulamadan yola çıkarsa kişi yolda ne olur? Kişi yolda telef olur. Bunun şeyi yok. Bunun başka bir yolu yok. Yolda kişi telef olur. Takva da Allah'a giden yolda kişilerin azıqdır. Niye? Çünkü Allah diyor ve tezvodu, fînna khairazadi al-takwa. Azıklanan, ki azıgın en hayırlısı nedir? Azıgın en hayırlısı takvadır. Haç için azıktan söz ediyor Allah Azze ve Celle. Haç ayetlerinin içerisinde bu geçiyor. Hemen takvaya da dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. Aman ha, dünyalık azıga önem verip de ukravi azığı bir kenara bırakmayın dercesine takvayı örnek veriyor. Yine Araf Suresinde mesela Allah Azze ve Celle elbiseyi anlattıktan sonra ne diyor? Takva elbisesi sizin için nedir? Daha hayırlıdır. Yani insanın dünyadayken üzerini örteceği elbiseye olan ihtiyacını ifade ettikten sonra bununla aldanıp hani ahiret elbisesini sakın unutmayın. Yani ahiret elbisesi de nedir? Ahiret elbisesi de takvadır diyor Allah Azze ve Celle bizlere. İşte bu takvanın müminde oluşabilmesi için üç tane duygunun ön planında olması gerekir. Bu nedir? Birincisi sevgidir. İkincisi korkudur. Üçüncüsü de nedir? Üçüncüsü de ricadır. Allah Azze ve Celle'nin yanındakini ummaktır. Bunlar olmadan sıhhatli bir takva insanda olabilir mi? Bunlar olmadan insanda sıhhatli bir takva olamaz. Neden? Çünkü selef zaten bu noktada insanları uyarmıştır. Mesela demişlerdir ki selef uleması mümini bir kuşa benzetmişlerdir. Eğer kişide hem korku hem sevgi hem de aynı zamanda ta şey ee, rica olursa iki kanatlı kuşa benzer, iki kanatlı kuş çok rahat bir şekilde uçar demişlerdir. Lakin insanda bunların birinin eksik olması, insanın bir kanadının olmaması demektir ki tek kanatla hiçbir kuş ne yapamaz? Hiçbir kuş düzgün gidemez demişler. Daha belig bir ifadeyle demişler ki Allah'a sadece korkuyla ibadet etme haricilerden olursun. Allah'a sadece sevgiyle de ibadet etme zındıklardan olursun. Allah'a sadece ricayla da şey yapma, e, ibadet etme mürciye ehlinden olursun. Allah'a hem sevgi hem korku hem de rica ile beraber ne yap? Hem de rica ile beraber Allah'a kulluk görevini yerine getir. Bunu pratiğe dökelim mesela. Diyelim ki bir adamın korku yönü sürekli adamda ön plana çıkmış. Ama sevgi yönüyle rica yönü biraz geri kalmış diyelim. Şimdi bu adam kul. Kul olmasa hasebiyle günah işleyecek mi? İşleyecek öyle mi? Yani kul olup da günah işlemeyen var mı? Yok. Allah azze ve celle bize Kur'an'da peygamberlerin dahi yaptığı hataları niye göstermiş? Her insanın hata yapabileceğini bize göstermek için. Hata yaptı diyelim bu adamda. Korku var sadece. Bu korku onu Allah'ın rahmetinden umutsuzluğa düşürüp onu küfre götürebilir. Öyle mi? Ancak Allah'ın rahmetinden kafirler umut keser diyor Allah azze ve celle. Bakın sadece korku adama zarar verdi. Korkuyla beraber rica olursa ne olur? Adam daha fazla amel yapar. Niye? Çünkü korkusu onu bir mahcubiyet duygusuna götürür. Ricası ise Allah'ın yanındaki olanı umar. Allah'ın yanında olanı umduğu için de sürekli tövbe ederek daha fazla amel yapar. Bak ikisi eşit olduğu zaman hata insanın lehine dönmüş oldu. İkisinden biri eksik olduğu zaman bu defa ne yapar? İkisinden biri eksik olduğu zaman bu defa insan sapar. Sevginin ön plana çıkıp bu ikisinin geride kaldığını düşün. Adam her hata yaptığında zındıklar gibi ya işte Allah insanı affeder, Allah azze ve celle'nin rahmeti geniştir. Yani Allah'ın gazap sıfatını, Allah'ın azap sıfatını, şeridül ekab oluşunu görmemezlikten gelmek insanı bu defa sapık fikirlere sevk edebilir. İnsanı gene daha yoldayken insanı ayağını, kaydırabilir. Bu da insan için bir afet. Ama bu üçü bir arada oldu mu insanın yaptığı hatalar bile insanın lehine dönebilir. Çünkü Allah'a olan sevgisi insana bir mahcubiyet oluşturur. Çünkü hiç kimse sevdiğini üzmek istemez. Öyle mi? Hiç kimse sevdiğini üzmek istemez. Allah'a olan korkusu o üzdüğümü telafi edeyim de o azap sürekli aklına gelir. En azından ondan kurtulayım der. Daha fazla taatlere yapışır. Bilinci daha kuvvetlenir. Bak bir an gaflete düştüm, günah işledim der. Olan ricası da hiçbir zaman tövbeden vazgeçmez. Allah'ım sen beni affet, senin rahmetin geniştir der. Bak amelini ne yaptı adamın? Amelini ikiye katladı. Yapmış olduğu bir kata. Lakin bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman insan kulluğunu yani takvanın en alt seviyesi olan insan kulluğunu hakkıyla ne yapamaz? Hakkıyla yerine getiremez. Takvanın oluşması için de işte bu üçü lazım. Bu üçü de nasıl oluşur? Her insanda bu üçü doğuştan olacak diye bir şey yok. Sevgi, Allah'ın karşılıksız verdiği nimetleri sürekli müşahede etmekle, Allah'ın insana hem hidayet nimetiyle insanda oluşur. Korku, ahireti ve Allah'ın azabını çok iyi bilmekle, sürekli onu hatırlamakla insanda oturur. Rica ise Allah'ın rahmetini, affını, genişliğini, kullara ne kadar merhametli olduğunu düşünerek de insandaki rica duygusu ne yapar? İnsandaki rica duygusu insanda oluşur. Evet. Takva kulların birbirinden üstünlüğünü tek ölçüsüdür. Allah da şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Evet. Kulun derecesi kulluk görevlerini yerine getirmesi ve sürdürmesi oranındadır. Takva ile ilgili olarak şunu da belirtilmesi Şuraya gerekiyor. Şuraya bir kısa bir not düşelim. Diyelim ki mesela özellikle e, sahada yani çalışan insanların bir takım ölçülere ihtiyacı var. Öyle değil mi? Mesela biz insanlarla muamele ederken, işte ee, bir işte bu işler cihatta olsun, mücahitler arasında olsun, ister davetçiler arasında olsun, her insanı aynı kategoriye koymuyoruz. Öyle mi? Çok güvendiklerimiz var, az güvendiklerimiz var, iş yapabilecek olanlar var, yapamayacak davetçi olanlar var, mücahit olanlar var. İnsanları kategorilere ayırıyoruz. Daha önce de söylemiştim bir münasebetle, tekrar söylüyorum. Bu kategorilere ayırmak, Asla insanları küçük görmek veya birini birine üstün görmek değildir. Bunu asla yanlış anlamamak lazım. Yani Müslümanları sınıflara ayırıp, davetçi olanlara ayırıp bunlara davet yönünde eğitim vermek. Cihada mücahit olanlara cihat yönünde eğitim vermek. İşte efendim hayır yapacak olan maddi gücü olanlara mali yönden eğitim vermek. Bu asla bir taifeyi bir taifeye üstün görmek değildir. Sadece bunların içinde Allah'ın üstün tuttuğu vardır olan mücahitlerdir yani eliyle Allah yolunda ilah kelimetullah için savaşanlardır. En üst seviye her zaman bunlarındır. Bu da nasla sabit olan bir şeydir. Bu diğer yani çalışma yönüyle insanları birbirinden ayırmak asla ve asla insanlara derece vermek değildir ha, bu yanlış anlaşılmamalıdır. Hatırlıyorsanız bir şey yazmıştık demiştik ki mesela peygamberin yanındaki sahabeleri yazmıştık. İşte Ebu Bekir demiştik, Bilal demiştik. Ebu Hureyre demiştik, Ömer radıyallahu anh demiştik, Mus'ab demiştik mesela. Hiçbiri çıkar bunlar hepsi peygamberin yanında aynı kategorideydi derse bu doğru mudur? Hayır. İman yönünden hepsi aynı kategorideydi. Bunda bir problem yok, din kardeşti. Ama biri Peygamber Vesselam'ın sözcüsüydü, öbürü davetçisiydi, öbürü komutanıydı, öbürü hadis hafızıydı. Bunların bu şekilde olması birbirlerine üstünlük veya alçaklık ne yapmak getirmez. Üstünlüğün tek ölçüsü takvadır. Yani biz kişileri birbirinden bu şekilde ayırsak bile veya bazen ayırmak zorunda kalsak bile lakin bunların birbirine üstünlüğü ancak neyle sabittir? Ancak takvayla sabittir. Hangisi kulluğunu Allah Allah'a daha güzel yerine getiriyorsa en üstün olan odur ve en çok güvenilmeye layık olan da nedir? Güvenilmeye layık olan da odur. Çok azı güzel laf yapıyor diye veya da işte iyi iş beceriyor diye, iyi iş bitiriyor diye veya uta malını çok harcıyor diye bu bir insana bir üstünlük ne yapmaz? Bir insana bir üstünlük getirmez. Ancak celleye karşı olan duyarlılığı, sürekli Allah'ı merkeze koyup ona göre yaşayan, yani emredilenleri yapan, nehyedilenlerden saklanan, Müslümanların içinde üstünlük derecesi verilmesi gereken insanlar kimlerdir? Bunlardır. Hangi görevde olurlarsa olsunlar. Tamam Evet. Takva ile ilgili olarak şunu da belirtilmesi gerekir ki, takva belli bir mekan veya belli bir haleye bağlı değildir. Kimi insanlar memleketlerinde takva sınırları içerisinde kalırlar, ancak mekem değiştirdiklerinde bu sınırları aşarlar. Dolayısıyla böyle bir halde kişinin takvası Allahu Teala için değil, işlerinde yaşadığı insanlar içindir. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Allahu Teala şöyle buyurur. Sen ne halde olsan, Kur'an'dan ne okusan ve sizler ne yapsanız, o iş ile meşgul olurken muhakkak biz üzerinde şahit bulunuruz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden gizli kalamaz. Bundan daha büyük veya daha küçük hiçbir şey yoktur ki açıkça bir kitapta yazıda olmasın. İbn Neceb el-Hamdeli şöyle der: Gizlilikte Allahu Teala'dan sakınmak imanın kemalinin alametidir. Ayrıca Allahü Teala'nın müminlerin kalplerinde bu imanın sahibinin sevgisini sevgisini yaratmasında bu korkunun çok önemi vardır. Hadis de şöyle geçer: Kişi neyi gizlerse mutlaka Allahu Teala ona gizlediği elbiseyi giydirir. Kişinin gizlediği iyilik ise iyilik, kötülük ise kötülük elbisesi giydirilir. Bu hadis merfu olarak rivayet edilmiştir. İbni Mesud'un sözü olarak da rivayet edilir. Kişinin alışa geldiği ortamdan başka bir ortam ve edineceği iyi arkadaşlıklar sebebiyle cemaatsel çalışmalar ve özellikle de bu çalışmalardan biri olan askeri eğitim kampları ya da buna benzer birliktelikler kötü alışkanlıklarından kurtulmak için güzel fırsatlar oluşturur. Yer değişikliği mücahede için önemli bir etkendir. Nitekim hadiste belirtildiği gibi yüz kişi öldüren adama memleketinden ayrılması vs. insanların yaşadığı başka bir memlekete gitmesi öğretilenmiştir. Evet. Şimdi normalde e, hani biz bir insanın eğitimi, bir insanın terbiyesi veyahut da bir insanın salahıyla ilgili ortamın etkisinde hiç şüphe yoktur. Yani bunun en büyük delili nedir? Bunun en büyük delili işte bu zikretmiş olduğu hadis. 99 tane adamı öldürüyor bir tane adam ve diyor ki bana yeryüzünün en bilgili adamını gösterin, ona bir rahibi gösteriyorlar. Gidiyor diyor, benim bir tövben var mıdır? Yani tövbe edebilir miyim? O da diyor ki senin ne, sen ne tövben olacak 99 tane insanı öldürmüşsün. Onu da öldürüyor, yüze tamamlıyor öldürdüklerini. Bu defa yeni bir tanesini soruyor, onu bir alime yönlendiriyorlar. Tabi diyor Allah Azze ve rahmet etmeyeceği kim vardır? Allah sana rahmet eder diyor. Lakin şu beldeyi terk et, git salihlerin olduğu falan beldeye. E, git diyor şeye, o adama ve yolda bu adam ölüyor melekler işte azap melekleri ve rahmet melekleri geliyor çünkü adam daha yeni tövbe etmiş ve yolda vefat etmiş salih olanların mıntıkasına yakınlığından dolayı bu adamı affediyorlar yani bir karışlık veyahut da hadisin farklı rivayetlerinde farklı e, ölçü birimleriyle salihlerin topraklarına daha yakın olduğu için bu adamı rahmet melekleri alıp Allah azze ve celle'nin huzuruna ne yapıyorlar? Allah azze ve celle'nin huzuruna götürüyorlar ortamın insanın üzerindeki etkisi kesinlikle bu şey edilemez, inkar edilemez. İnsan içinde bulunduğu ortama göre ne yapar? Eğer bulunduğu ortamı değiştiremiyorsa bir insan, mutlaka içinde bulunduğu ortamdan etkilenmeye başlar. Şimdi burada problem, bazen insan içinde bulunduğu ortamda kazanmış olduğu zahiri güzel amellere aldanıp kendine dikkat etmez. Lakin ortam değiştirdiği anda tekrardan eski kuyularına tekrardan eski günahlarına veyahut da haramlarına ne yapar? Geri döner. <gülüyor> i̇şte bunu ikiye ayırırsak, takva iki türlü olur o zaman. Bir, ortama bağlı gerçekleşen takva, iki, kalbe bağlı olarak gerçekleşen takva. Ortama bağlı olarak gerçekleşen takva, her zaman insanın ayağını kaydırmaya müsait bir zemindir. Ortama bağlı olarak gerçekleşecek olan takva, insanın ayağını kaydırmaya müsait olan bir zemindir. Lakin, kalbe bağlı olan takva, kökleri insanın bedenine, kalbine, ruhuna tesir ettiğinden dolayı her ortamda insanı kurtarır. Her ortamda insanı ayağını sağlam kılar. Şey i̇şte bundan dolayı Peygamberimiz diyor, "İttakillah haythu ma kunt." Nerede olursan ol Allah'tan kork. Yani ister facirlerin içinde ol, ister salihlerin içinde ol. Ortam senin takvanı belirlemesin. Sen zaten takvalı takva ile ortamların içerisine gir. Nerede olursan ol şey yap. Nerede olursan ol Allah azze ve celle'den kork. Şimdi burada iki tane mesele var. Hem bizim için hem belki eğiteceğimiz insanlar için yani nasihat edeceğimiz, öğüt vereceğimiz insanlar için geçerli olan bir şey. Takvalı olmak isteyen her insanın üzerine düşen birinci şey önce ortamını değiştirmektir. Yani ancak insan salihlerin içerisinde takvalılardan olabilir. Talihlerin ve facirlerin içerisinde insan ne yapacaktır? Facirlerin ve talihlerin durumuna düşecektir. Lakin ortam değiştirdikten sonra dikkat etmemiz gereken şey dedik ya mesela bak takvanın mertebeleri var, kulluğun mertebeleri var, tevekkülün mertebeleri var, ihsanın mertebeleri var. Şeytan, biz her zaman söylüyoruz, diyoruz ki şeytan bizim en büyük düşmanımız. Öyle mi? Şeytan bir Müslümanın en büyük düşmanı. Şeytan insanın ayağını kaydırabilmek için elinden gelen bütün şeyleri kullanır. İlk başta insana hayrı yaptırmamaya çalışır. Eğer baktı çare yok, insan hayrı yapıyor, bu defa ne yapar? İnsanın hayrını insana ifsat ettirmeye çalışır. Ne ile? Riyayla. Öyle değil mi? Yani insanın ihlasını zedeleyerek yapmış olduğu hayrı yok konumuna düşürmeye çalışır. Baktı onu da yapamıyor. Bu defa farklı afetlerle insanın ayağını kaydırır. Ne gibi? İnsana kendini beğenmek hastalığını vermek gibi. Yani yaptığını yeterli görme. Bu yaptığım yeter. Bak çoğu insan zaten bunu yapmıyor. Ne gibi mesela, ne hastalığı gibi? Üste değil de alta bakmak hastalığı gibi. Yani mesela baktı, diyelim şeytan bir ameli yaptır. Örnek veriyorum. Gece namazına kalkacağız, misal. Gece namazı çok güzel bir amel. Değil mi Peygamberimiz diyor? فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ O sizden öncekilerin alışkanlığıdır. Diyelim ki gece namazına kalkmak istiyoruz. Gece namazını kaldırmaz bizi. Biz ki onun bacağını kırdık, gece namazına kalktık. Bu defa kalkarken ses yaptırır bir ortamda üstü kapalı veya üstü açık bize bunu söylettirir. Hani gezen namazına kalktığımızı insanlara belirtmek için ile bu amelimizi bu defa zedeler. Öyle mi? Diyelim ki bunu da yapamadı. Baktı yok biz bu konuda tam o ı Basri'nin zikretmiş olduğu gibi o gizliliğin adamıyız biz. Yani kimsenin gözlerin bizi görmediği yerde Allah'a kulluk yapan kullardanız. O da olmadı bu defa. Bizi alta baktırır. Kaç kişinin içinde yaşıyoruz? Yirmi kişinin. aa bak bu on dokuz tanesi kılmıyor, sen kılıyorsun. Senden daha iyisi mi var dediği anda biz de bu yemi yuttuğumuz anda zaten yoldaki bir afet, Allah'a giden yolda yine bir afet. Yani ucub, kibir, insanın kendini beğenmesi, kendini yeterli görmesi hastalığına ne yapmış olduk? Kapılmış olduk. Şimdi konumuza bağlayalım burayı. Yani demek ki yolda tek afet yapmama veya riya değil. Yolda birçok şey var. Yolda birçok afet var. Bunlardan bir tanesi de insanın bir yere takılıp kalması, onu yeterli görmesidir. Şeytanın kullukta insanı ayağını kaydırdığı yerlerden biri. Mesela ben günahlarım var. Siz de salih bir ortamsınız ki inşallah da öylesinizdir. Ben geldim bu dedim ki ben bundan sonra bu arkadaşlarla arkadaşlık kurayım. Hani o meselü'l-celise salih hadisi var ya salih olan celis, salih olan arkadaşların içine gideyim mis gibi olsunlar. Yani ya bana koku versinler, hiçbir şey olmasa kokularından istifade edeyim dedim. Geldim sizin meclisinize oturdum. Ben de artık namazlarımı vaktinde kılıyorum. Artık işte müziktir vesaire haramlardan uzak duruyorum. Çok fazla insanlarla konuşmuyorum, çok fazla dışarı çıkmıyorum. İşte elin, gözün, kulağın, fercin, zivkarının haramlarından uzak duruyorum. İşte gece namazına kalkıyorum sizinle, oruç tutuyorum sizinle beraber, Kur'an-ı Kerim okuyorum sizinle beraber. Çok salih bir ortam, gıybetten, dedikodudan uzak <gülüyor> duruyorum mesela. Ama ne oldu? Şeytan bana sizin içinizdeki en iyi veya sizden bir üstü değil de tamam işte bak gerideki insanların haline bir de kendi ortamının haline bak dediği anda o bitmiştir artık. O artık ortama bağlı bir takvadır Anlatabiliyor muyum? O nedir? Ortama bağlı bir takvadır Çünkü gelişmeyen, ilerlemeyen şey yerinde durur. Ondan sonra ne yapmaya başlar? Ondan sonra gerilemeye başlar. Ondan dolayı sürekli insanın gözünü ileriye dikip hayır işlerinde, dünya işlerinde sürekli gözümüzü geriye dikeceğiz. Yani en basit olan dünyayı da yetinmeye çalışacağız. Ahiret işlerinde de sürekli gözümüzü ne yapacağız? Sürekli gözümüzü en son noktaya dikeceğiz. Çünkü bu Allah'ın teskiyede Müslümanlara öğretmiş olduğu bir metottur. Teskiye'ye gelince ve sareu ile magfiretin min rabbikum ve cennetin arzuhal semavatü vel Yani ne yapın? Öyle mağfirete ve öyle cennete sürekli acele edin ki şey gibidir. Yerle gök kadardır onun genişliği. Sürekli gö cennet nedir? en üst seviyedir. Öyle değil mi? Allah gözümüzü en üstte dikiyor. Nerede? Ahiret içinde. Dünya işine geldiği zaman sürekli Allah e, inler ahirete لَهِيَ الْحَيَوَانِ Asıl hayat ahirettir. İşte dünya süsü şöyledir. Dünya süsü işte yeşeren, biten bir ağaca benzer. Ondan sonra bir rüzgar gelir onu telef eder. Sürekli dünyanın bir şey olmadığını, dünya işlerinin geçici olduğunu, dünya işlerinin fani olduğunu Allah Azze ve Celle bize öğretiyor. Biz de aynısını yapacağız. İşte takva da böyledir. Takvalı bir ortama girip salihlerin içine girdiğimizden sonra tamamdır demeyeceğiz. Daha güzel ne yapabilirim? Daha iyi ne yapabilirim? İhlasımı daha fazla nasıl arttırabilirim? Daha fazla nasıl hayır kapılarını hayatımda çoğaltabilirim diye sürekli ne yapacağız? Sürekli bunun arttırmanın yollarını arayacağız ki kalbe bağlı takva olsun Allah'a olan sevgimizi arttırmaya çalışacağız. Allah'a olan ricamızı arttırmaya çalışacağız. Allah'a olan korkumuzu arttırmaya. Yani takvanın asli etkenlerini kuvvetlendireceğiz ki hayatımızda ortam değişti. Tekrar fazillerin içine düştüğümüz zaman hemen ne yapmayalım? Hemen dönmeyelim takvamızda. Tamam Yani ortam takvada çok etkili bir şeydir. Ama ortama takılıp kalınırsa, ortam değiştiği zaman takva da beraberinde tekrar fucura ve fıska ne yapar? Fucura ve fıska döner. Bundan ziyade kalbe bağlı bir takva oluşturmak lazım. Anlaşıldı? Devam edelim. İbnül Kayyim Rahim Oğudan şöyle der. Amaca ulaşmak, engelleri ortadan kaldırmaya ...ve alışkanları bırakmaya bağlıdır. Alışkanlıkları bırakmaya bağlıdır. Alışkanlıklar, yan gelip yatmak, ...rahata düşkünlük, ...değer insanların alışa geldiği durumlar ve formalitelerdir. Bunlar, kişiyle Allah'a ve Resulüne ulaşma yolları arasında en büyük perdelerdir. Engellere gelince, açıkta ve gizlide Allah-u Teala'ya muhalefet etmektir. Bunlar, kalbi Allah-u yönelmekten alıkoyar ve yolunu keser. Bu engeller ise üç tanedir. Bunların ilki şirk, ikincisi bidat... Ve üçüncüsü ise büyük günahlardır. Şirk engeli tevhidi gerçekleştirmek ile, bidat engeli sünnete sarılmak ile, büyük günah engeli ise tevbe ile ortadan kalkar. Kul bu engelleri ancak yolculuğa hazırlık yapmaya başladığı, Allahu u Teala'ya ve ahiret yurduna göçe başladığı zaman görebilir. Bu hazırlığa ve göçe başladığı zaman bu engelleri görür ve yürüyüşünün ve samimiyetinin derecesine göre bunların kendisi için nasıl engel olduğunu anlar. Oturduğu sürece bu engellerin kendisine kurdukları tuzakların ve kopardıkları bağların farkına varamaz. Kalbi meşgul eden şeyler ise dünya zevkleri, şerbetleri, liderlik arzusu, halkın kendisini övmesi ve ona bağlılıkları gibi kalbi Allah'a, Allah ve Resulünden alıkoyan bütün şeylerdir. Bu üç şeyden kurtulması ve onları terk etmesi ancak Allah'u u Teala'ya kuvvetli bir şekilde bağlanmak ile mümkündür. Kişinin Allah'u u Teala'ya tam bağlılığı olmadan bu üç şeyden kurtulması imkansızdır. Çünkü nefis alıştığı ve sevdiği şeyi ancak ondan daha çok sevdiği ve tercih ettiği bir şey için terk eder. Evet. Şimdi bakın bu yani gerçekten çok güzel bir söz. Hani insan bunu sürekli belki ezberlese ve sürekli böyle gözünün önünde bulundursa insana yeter. Şimdi normalde bu tip meseleler ancak derdi olan adamları ilgilendirir. Yani asıl şeye gelelim, asıl meseleye gelelim. Bu tip meseleler ancak derdi olan insanları ilgilendirir. Mesela bu bizim hem kendimiz için, hem de nasihat edeceğimiz insanlar için eğer birilerini arındırmak istiyorsak, Peygamberin misyonunu yükleyip, önce karşımızdaki adamın bu konuda bir dertlenmesini sağlamak lazım. <gülüyor> ne demek bu? Bu nasihatler, bu anlatılanlar, bu engeller, afetler, şehvetler, güzellikler vesaire ancak ahirete karşı yolculuğa çıkmaya niyetlenmiş adamı ilgilendiren meseleler. Ondan dolayı bakın çok ilginç bir durumdur, bu tür meselelerin anlatıldığı ortamlara bakın. Bu meselelerin anlattığı, anlatıldığı yerlerde fasık olan insanlar çok rahattırlar. Günahların içine boğulmuş olan insanlar çok rahattırlar. Hiç üzerlerine alınmazlar bu meseleleri. Yani adam günahlara gark olmuş, artık yani neredeyse dışarıdan baktığın zaman, yani normalde tanımasan, normal Kuran-ı Kerim'de mücrim toplumun yaptığı hemen hemen her şeyi yapıyor. Ama işte itikadı selimdir e diyelim mesela, günahkar müslümandır yani. Lakin adamın hiç umrunda değil. Yani bunları anlatırsan adam sadece seni dinliyor, doğru doğru vallahi. ya da kafa sallar sana. Ama bakarsın nerede bir tane salih bir adam varsa, amelleri düzgün olan bir adam varsa iki büklüm olur, rengi kaçar, gözleri dolar, soru üstüne soru sorar. Yani sanki o ona sen cehennemdeki yerini musun gibi öyle bir korku kaplar adamı. Niye? Çünkü bu adam dertli olduğundan dolayı, ahiret yolcusu olduğundan dolayı ahiret için azık olacak şeyler veya yolda kendini alıkoyacak şeyler adamın umrunda. Adam kendine dert ediyor bunları ve dertli olduğu için bu konuda. <gülüyor> Hemen anlatılanları hayatında ve çevresinde görmeye başlıyor ve duygulanmaya başlıyor. Fasık olan adamın böyle bir derdi olmadığından dolayı bu tip tehlikeleri ve engelleri görmesine ne değildir? Mümkün değildir. Yani gelin bunu dünya hükmüne anlatalım mesela örnek veriyorum. Diyelim ki yarın siz Nevşehir'e bir geziye çıkacaksınız. Öyle mi? Bu ikisi yarın Nevşehir'e geziye gidecekler. Ürgüp göreme oraları görmeye gidecekler. Bu adam da gitmeyecek yani öyle bir derdi yok. Ben yolla ilgili şeyleri anlatıyorum mesela. Bak şöyle şöyle harcama yaparsanız paranız daha fazla elinizde kalır diyorum. Şurada otobüse binin şurada inin ki ediyorum. Bu hani e, yol daha kısa olur, paranız daha az gider. Şu yolculara güvenin, bu yolculara güvenmeyin. Bak bu tip insanlar var yolda, insanı dolandırmaya çalışıyorum. Do dolandırmaya çalışıyorlar. Bu ikisi pür dikkat beni dinler. Öyle mi? Yani gözleriyle, kulaklarıyla beni dinlerler can kulağıyla ve ben bitirdikten sonra kelime kelime anlatabilirler. Geriye dönerek. Niye? Çünkü yola çıkmaya bir kere niyetlenmişler ya, anlattığım onları ilgilendiriyor. Onların kalbinde yer ediyor anlattıklarım. Kalp, göz, duygu hazır vaziyette beni dinliyor. Bunun umurunda değil. Yani tekrar geri dönsem, soru sorsan belki adama hiç şeyinde değil adam umursamaz bile bunu. Niye? Çünkü yolculuğa çıkma gibi bir şey yok. Yolculuğa çıkma gibi bir derdi yok. Ahiret meseleleri de, ahiret azıkları da aynen böyledir. Allah gibi bir derdi olan, ahiret gibi bir derdi olan, cennet cehennem gibi bir derdi olan adam için bu meseleler anlam ifade eder. Sen ona yoldaki bir engeli anlattığın zaman, mesela bir önce bir engel anlattım. Ne dedim? Dedim ki yoldaki engellerden biri kişinin yaptığı ameli yeterli görüp o amele çakılmasıdır. Öyle mi? Bu için kişiyi geriletir e, belli bir şeyden sonra, belli bir seviyeden sonra. Sen bunu anlattığın zaman zaten amel yapan, amellerini daha iyi güzelleştirmeye çalışan adam hemen bu afeti fark eder. Çünkü böyle bir derdi olduğu için bunu fark etmiştir mutlaka. Ama böyle bir derdi yok adamın zaten. Ne öyle bir ameli var ne de öyle bir amer gibi bir derdi var e adamın. Adam hiç elhamdülillah bizde öyle bir şey yok der. Kendi kendine ne yapar? Münafıkın özelliği, yaptığı en büyük günaha bile gözünde sinek kadar görür. Mü'min ise yaptığı en basit şeyi bile gözünde dağ kadar ne yapar? Gözünde dağ kadar büyütür. Ondan dolayı önce bu anlatılanlar için Karşımızdaki adamın bir ahiret gibi bir derdinin olması lazım. Önce bizim de bu derdi bir kazanmamız lazım. Yani bu dertle bir dertlenmemiz lazım. Hakkese karşımızdaki insanların da bu dertle ne yapması lazım? Bu dertle bir dertlenmesi lazım ki bu anlatılanlar onun üzerinde ne yapsın? Anlatılanlar onun üzerinde fayda etsin. Bu tip meselelere eğilen alimler, bu tip meseleleri anlatan alimler sürekli yapmış oldukları şey şudur. İnsanı yolcuya benzetirler. Dünyayı yola benzetirler. Ahireti son varılacak asıl memlekete benzetirler, öyle mi? Vakti insanın cebindeki sermayeye benzetirler. Takvayı insanın yoldaki azığına benzetirler, yani birtakım benzetmeler. Yolda işte mesela diyelim ki, Riyayı hırsızlara benzetirler. Anlatabiliyor muyum? Kişinin kendini beğenmesini yol kesenlere benzetirler. Kişinin uykuya, Fazla yemeye, dünyalık rahata düşkün olmasını mesela kişinin işte şeyine benzetirler, yolda kalmasına benzetirler. Yani sürekli bu tip benzetmelerle yani insanlar daha iyi anlasınlar e bu meseleyi diye benzetler. Kişi, yol, azık, varılacak nokta ve yoldaki engeller. Yani ahiret yolcusunun bilmesi gereken bunun fıkhını çok güzel bilmesi lazım. Bir, insan önce kendini tanıyacak. Yani yolcu kimdir? Yolcu insandır. Öyle mi? Önce insan kendi vasıflarını bilecek. Yani Kur'an-ı Kerim'i şöyle eğer takvalı bir kul olmak istiyorsa, selim bir şekilde veya ulaşması gereken yere ulaşmak istiyorsa önce insan ne yapacak? Mücahid, davetçi, alim, müslüman önce bir kendini tanıyacak. Yaratılışında var olan vasıfları tek tek bilecek. Öyle mi? Zulmünü, nankörlüğünü, unutkanlığını, cahilliğini, bunlar hepsini bir güzel bilecek. Sonra Bunlardan hangisinin kendinde daha ön planda olduğunu tespit edecek. Yani bende cehalet mi ön planda, zulüm mü ön planda, nankörlük mü ön planda, bunu tespit edecek. Sonra yola bakacak, dünyayı bir tanıyacak önce, dünya nedir? Yani dünyanın değeri nedir? Dünya vermesi gereken yolla, yolla ne kadar ilgilenecek? Sonra bunu bir tespit edecek kendi kafasına. Sonra dönüp azığına bakacak, yani benim azığım takvam, tevekkülüm, sabrım, Allah'a sevgim, Allah'a olan bağlılığım ne kadardır? Sonra bunlara azık, yolda bunlara çok iyi bakacak. Eksik olanları tedarik etmeye çalışacak. Sonra engellere bakacak. Peki ben bu yolda giderken beni yolumdan alıkoyacak, beni yolumda sapıtacak veya beni öldürecek olan afetler nelerdir? Riyayı bilecek, kibri bilecek, kendini beğenmeyi bilecek, cimriliği bilecek, aceleciliği bilecek. Mesela yolda insanı ayağını kaydıran öldürücü etkenleri tek tek bu defa tanıyacak. Ondan sonra bu defa son noktayı bilecek. Yani ahiret ahiretin güzellikleri son noktaya ulaşamasam başıma gelecek olan şeyler nelerdir? Sonra ne yapacak? Sonra bunları çok güzel bilecek ki insan ne yapabilsin? İnsan yolda güzel bir şekilde gidebilsin. Aksi halde ne değildir? Aksi halde insanın yolda gitmesi mümkün değildir. Ha bu zor mudur? Bu Allah'ın kolaylaştırdığı için zor değildir. Zaten ne zor vardır ne kolay vardır. Allah neyi zorlaştırmışsa o zordur. Allah neyi kolaylaştırmışsa o da nedir? O da bizim için kolaydır. Bunu kendine dert edip, ihlasla Allah'tan isteyen ve bu konuda adım atan. Şimdi hani ben bunu böyle anlattım ya, belki düşündürsün oho bir adamın sağlam ahiret yurduna yetişmesi için çok mümkün değil gibi. Hiç öyle bir şey yok. Yani kolay, Celle'nin kolaylaştırdığıdır. Adam bunu kendine dert edinsin, yola bir tane adım atsın, on tane adım Allah geliyor zaten. Adam yola biraz hızlı yürüyerek girsin, Adama koşarak gelen zaten ne oluyor? Koşarak gelen Allah oluyor. Adam elini uzatsın, elinden tutup da yolun sonuna çeken kim oluyor? Elinden tutup da yolun sonuna çeken Allah Azze ve Celle oluyor. Adam bir defa yolda engeller olduğunu ve insanın zayıf olduğunu fark etsin. Allah'tan dualarında sürekli bu konuda korunma istesin. Yoldaki bütün engelleri de insana Allah gösteriyor. İnsana onlardan korunacak gücü de Allah veriyor. Bakın Peygamberimizin dualarına, Allah'ım sürekli nefsinden, şehvetlerinden, Dünyanın fitnelerinden değil mi? İmanın zayıflığından sürekli Allah'dan yardım istiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle mi? Allah da Peygamberi dört dörtlük mükemmel bir kul haline getiriyor. Yani bu meselelerin aslında dertlenme ve insanın adım atması var. Samimi bir şekilde insanın bir adım atması var. Gerisi zaten Allah Azze ve Celle tarafından ne yapıyor? Gerisi Allah Azze ve Celle tarafından geliyor. Bunları tanıyan bir insan ne yapabilir? Bunları tanıyan bir insan yolda güzel bir şekilde Allah'ın yardımıyla da gidebilir. Allah farklı farklı, mesela bir kul bunu kendine dert edinir. Gelir der ki ya Resulullah ne yapayım? Resulullah der gel et, Savaşa girer şehit olur. Hiçbir amel yapmadan cenneti kazanır. Bunu kendine samimi dert edip adım atıp Resulullah'ın yanına geldiği için Allah Azze ve Celle bak ne yaptı? Bir saatte ona bütün yolu dürdü ve getirdi onu en güzel yere koydu, şehitlerin mertebesine koydu. Öyle mi? Adam vardır, Allah yolu onun önünde uzatır. Niye? Daha fazla ecir alsın diye. Ecirlerini çoğalsın, hasenatını, hayrını çoğalsın diye. Adam vardır, Allah afetleri çok şiddetli onun önüne çıkarır. Niye? Adam bu afetlerle mücadele ederek çünkü insan ne kadar nefsiyle mücadele ederse o kadar insanın ecir nedir? Daha fazladır. Yani biz bunu kafamıza takmayacağız. Hani bunlar zor mudur, kısa mıdır? Allah istese yolu işte adama durdüğü gibi getirir, bir saate bütün ahiretin bütün güzelliklerini bir saate sığdırır. İsterse Resulullah gibi 63 sene yayar, öyle mi? Resulullah da o yolda Allah'a giden yolda 63 sene seyretti mesela. İsterse böyle yapar. Bize düşen bunları düşünmek değildir. Bize düşen bunu der edinmek, samimiyetle Allah'tan yardım isteyip yola adım atmak öyle mi? Ve Allah Azze ve Celle'den yardım beklemektir. Biz bunu yaparsak inşallah Allah azze ve celle de üstüne düşeni yapacaktır. Yerine getirecektir. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Yok. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.